bir haram şey dediler aslında kazımak iyi bir şey değil diyorlar bir taraftan da aslında üzüldüm suratımızı jiletle tıraş ediyoruz ne yapalım hocam bu konuda ne diyorsunuz ee, soruyu ben tam alamadım şöyle ya da anlayamadım diyeyim ya. sakal, tıraş, sakal tıraşı sakal hani tıraşı jiletle kazımak günah diyorlar veya işte ne bileyim yani pek zararlı diyorlar hani İslam adına sakıncalı diyorlar da bunun hükmü nedir diye soracaktım ben size. Tıraş, tıraş. Sakal tıraş. evet. evet. Suratımızda tıraş, jilet. Evet. Şimdi Başka. anladım. Ee, herhangi bir durup dururken yapmıyorsanız, bir amacınız var, hedefiniz var veyahut da bir zaruret varsa caizdir ya. Yani. Ama zaruret yoksa durup dururken düzenlersiniz, tüm kesmezsiniz. Sakal Hanefi mezhebine göre zevai sünnettir. Şafilere göre vacip sünnettir. Yani kılık, kıyafet ve sakal gibi sünnetler Hanefi mezhebinde örfi sünnettir. Ve aynı zamanda zevaittir. Ama şiire de öyle değil. Şafiler'de. Şimdi zorunluluk derken e, yani haliyle düğüne gideceğiz, işte bir yere gideceğiz, iş görüşmesi yapacağız. Traş oluyoruz yani. Hani Tabii. sakalımızı ediyoruz. E, i̇şte Ay, bu diyor, manada iyi. Evet buyurun. E, bu manada söyledim. Yani e, bunun zaruretin ölçüsü kişiseldir yani. yani işte, oral ben sana zaruret olmadığını söyleyebilirim. Öbürü söyle. Herkes bir şey söyle. Sen onu eee Mühim olarak bu bir sünnettir ama şu anda bunu yapıyorum. Ya Rabbi eğer ki e, bu maziletim senin yanına geçerli değilse Resulullah'a aykırılık teşkil ediyorsa beni affeyle diye yapmak lazım. Yani bunun bilincinde yap, ol, olmak lazım. E, Hanefi'de e, vacip durumunda değil sakal e, kesmek koyurmak vacip olmayınca terk etmek de vacipten aşağı olunca sadece şefaat söz konusu. Peygamberimizin şefaatinden eğer mazuretin geçerli değilse şefaatinden mahrum oluyorsun. O konuyla ilgili. Bu açıdan mazuret varsa kesilebilir. Görevlisin şu var bu var e, iş yerinde bir türlü bit, yani bir, bir türlü seni tek tek tek saymaya lüzum yok. Bir, bir türlü sana göre mazur olan efendim bir zaruretin var. Şunu yapmamak lazım. Yani mesela ben böyle yaptım en iyi örnek benim falan. Siz kimsiniz? Sakal koyuyorsunuz da şudur budur falan. Bu şekilde yaklaşım yanlıştır. O yapılan iş sünneti uygun yapıyorsan ve sünnet olarak yapıyorsan onun e, şerefine layık bir şekilde davranmak lazım. Anladım. Ee, biraz biraz daha kişiye e, göre oluyor. Benim yaptığım Bilmiyorum. yanlış o zaman. Çünkü benim iş yerim kendimin. E, bana soran yok, şey yapan yok, karışan yok. Böyle bir şeyle müdahaleden yok. Yani mesela kendi iş yeri olanların zarureti ne olabilir? Herhangi bir e, olabilirse eğer yani. Geçerli olan bir zarureti olabilirse o da Bayağı büyük anlaşmalar şöyle böyle söz konusudur, hayati tehlikeler, iş yerinizin tehlikesi falan bir şey varsa eğer, yani bunu size bağlı, var mı yok mu vicdanın, rahatsız değilseniz, baktığınız şey, o zaman ona göre karar vereceksiniz. Evet, ha, Bazıları, evet. Evet. Buyurun. Şimdi aslında o kadar güzel bir dinimiz var ki ben biraz aslında bunu bir de e, tıbbi olarak araştırdım. Yani deriye herhangi bir e, kesici aletle kazıma işlemi yapmak zaten iyi bir şey değilmiş. Mikroba açık hale geliyor, e, zarar veriyor. Yani o kadar güzel bir dinimiz var ki bir şeyi aslında e, uygun görürken onu bizim sahibimiz için de uygun görüyor. Bunu da aslında doğru görmüyoruz, e, çok hankoruz doğru. Bir de ayrıca sakalın e, vücudu gençleştirdiğini yani de, içeride kalan derinin genç kaldığını söyleyenler var. Gençlere bu, bu gibi yorumlar hoşlarına gidiyor. E, artık bazen de e, aile yapısıyla ilgili e, zaruretler de söz konusu olabiliyor. Yani çoğu ailene sakalını istiyor çoğu da istemiyor. E, gençler için bunlar e, Bazen itici sebeplerdir. Veyahut bazen çekici sebeplerdir. Bunlar da e, küçümsenmemesi lazım. Yani zaruret olarak kabul edilir mi edilmez mi tartışılır. Ama birileri bunu zaruret görüyorsa, aile geçimi için, sağlıklı bir ilişki için, e, geçici olarak böyle bir nedenleri de görüyorsa, bunlar da kabul etmek lazım. Ama böyle bir şey yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla e, o zaman e, bazen gelir mesela bu devirde şimdi sakal koymak gençlerin moda, herkes yani adam ehil olsa da olmasa da koyuruyor falan. Gençlerle bakıyorum daha 18'e gelmiş sakal koyuruyor. Niye yapıyorum, niye falan soruyorum mas bilinçli mi diye. Yok diyor herkes yapıyor diyor bu devirde moda bu diyor falan. Moda deyince de ona göre üst tarafın hiç almıyor, alt tarafın üst tarafın böyle bir korkunç bir sakal e, modası başlamış. Evet hocam, değil evet, evet. Çok güzel bir konuya değindiniz. İki senedir o var dediğiniz gibi. Ee, evet. Harika bir konuya değindiniz. Gerçekten moda olarak onu yapıyorlar. Ee, yani papaz gibi affedersiniz. Üst alt birbirine girmiş. Ee, zaten ehli sünnetin bırakma sakal belli. Kendini belli ediyor. Ee, bıyıkları kısaltınız diyor bildiğim kadarıyla. Sakalla bir tutam. Ee, yani... Model olarak yani bir şey olarak yapmak dediğiniz gibi bambaşka bir boyuta getiriyor işi. Çok doğru, çok doğru, bravo. Aynen. Şimdi bir ara bir Almanla konuşmuştum burada. Ya dedi sen de niye de, Muhammed gibi sıkal koyuyorsun dedi. Normal e, Marx gibi koyuyor dedi. Niye dedim, niye öyle istiyorsun dedi. Edip de, bu de, buradasın dedi Avrupa'dasın. Avrupa uyum sağlaman için falan. Adamların kafa yapsını öğrenmek için biraz daha sordum falan. Adamların düşüncesi ben nasıl isem öyle olursan seni kabul ederim. Yani Kur'an'da geçen dersler anlattığım gibi onlardan olmadıkça onlar seni asla kabul edecek değillerdir. Onların entegrasyon, mintegrasyon dediklerinin arka planı ne olduğuna açığa vuruyor bu konuşmalar. Ondan sonra baktım ki Allah Allah demek ki ileride böyle bir tehlike gelecek. Bu 5-10 sene önce konuştum. Baktım şimdi gençlerine gerçekten artık e, bunlara uymak lazım diyen gençler bu modelleri alıyorlar ondan sonra aynen uyguluyorlar. Bu gençleri ondan sonra eğer biraz daha şuur altını e, yakalayacak cümleler kurduğu zaman görüyoruz ki etkilenerek e, dış ülkelerin kendini beğendirme e, e, korkusu yaşayanlar işsiz, işi yok, şu yok, yok hemen bu, bunu hemen olduğu gibi alıyor. Kendi kişilik e, kültürüne, benliğine e, geleneğine sadık bir davranış duruş sevgileyemiyorlar onun için e, ne mekanizma var ne de o bilinç ve şuur var o zaman da ne yapıyor tabi hemen teslim oluyor bayrağı teslim oluyor onun için Allah bu ümmet-i gençliğine sahip çıkmayı nasip eylesin bize yani bize sahip çıkmak lazım burada bulunmamızın sebeplerinden birisi de budur bir kardeşimize ulaşabilir miyiz? Acaba birkaç kelime burada paylaşabilir miyiz? Çünkü bu ortamda görsel ortamda farklı güzellikler de var. Eğer doğru kullanılarsa çok şey öğrenilebilir. Tabii ki gözümüzdeki gözlük kötü ise o zaman nere gidersek o kötülüğü ararız. Kötü görürüz. İyi ise iyi arar, iyi adamları buluruz. İyi şeyler okur, konuşur ve söyleriz. Evet hocam, şimdi başlığı okuyorum. Kafirlere karşı işte cihat ediniz. Şimdi dinimiz tebliğ etmeyi emrediyor mu diyeyim, tam emin değilim, tavsiye ediyor mu diyeyim, böyle bir şey duydum. Benim bir arkadaşım hocam, bu Tebliğ Cemaati diye bir cemaate mensuptu. Bilmiyorum duydunuz mu? Pakistan değil Bu arkadaşlar çıkıyorlardı, çantalarını hazırlıyorlar. İşte belli, yani belli yerler derken öyle rastgele yerlere gidiyorlar. İslam dinini anlatmak için falan dolaşıyorlar. Hala da bu cemaate mensup arkadaşlarım var benim. Şimdi aslında bir de burada hani İslâm, e, İslam'da diyorum pardon, e, ya doğru, hani zorlama yoktur. E, gerçi bu zorlama değil, bu bir anlatım. E, yani buradaki e, mesele aslında e, dediğimiz gibi haber vermek, e, söylemek. Bazısı tepki göster, işte siz niye kaldık biliyorsunuz, evinizi, köyünüzü bırakıyorsunuz falan filan. Şimdi arkadaşlar tabii evde ev arkadaşlar var çoğu. E, çıkıyorlar belli bir, bir süre sonra geliyorlar. Belirsiz hani döndüğü bir vakit de tam olarak belli değil. Böyle bir e, durumdalar. E, siz ne diyorsunuz bu konuda? Mesela duydunuz mu böyle bir tebliğ cemaati olayını? E, böyle bir e, grubun bu işe e, gönül verdiğini diye? Ne diyorsunuz mesela bu konuda? Ben şimdi e, bu cemaatı duyduk e, çalışmalarında biraz biliyorum ama e, tartışılacak birkaç konu var onun içinde birisi gelişigüzel e, insanlarla tebliğ yapılır mı sorusu boşlukta kalıyor bunlara bakınca e, yani bir şey eğitim isteyen işte eğitim siz insanlarla yapılabilecek mi samimiyet sadece samimiyet yeterli mi bu, bu sorusu var ikincisi ee, kapı kapı ve herkese e, giderken oradaki tarz, servis şekli e, çok mühim. Orada bazen e, asılgan tavır gösterilirse konunun servisinde rahat bir ortam e, da soru, sorulan soruya göre verilen cevap vermek başkadır. Biz tebliğciyiz ve size bir şey anlatmamız lazım. E, şeklinde beni dinlemen lazım şeklinde bir asılma varsa Diğer insanlar bunu daha sonra e, İslam ümmetinin aleyhine kullanmak için Hristiyan kültürü böyle bir şey, bahane arayarak tarihe düşecekler, not düşecekler. Ve yani biz eskiden beri mesela Türkiye'de veya başka yerlerde Hristiyanların e, böyle bu gruplarına rahatsız yani. Kapı kapı, İncil'lerin içine para koyarak falan adam kandırmaya uğraşan e, bir çalışmaz sistemi var. E, bu şekilde olan e, Hristiyan çalışmasını kötü örnek olarak tarihte yazılır. ve Bunlar temkid edilir. Doğru, bazı çoğu devletlerde bunlara karşı tedbir al, almıştır. Mesela sen yerini açarsın orada gelenlere anlatırsın. Her şey kontrol altında, her şey isteğe bağlı. Öyle değil de pozisyonun gerektirdiği zaruri bir dinlemeye muhtaç olan kişi daha sonra şikayet hakkına sahiptir bireysel hak, toplumsal hakları çiğneme adına sorumlu bir mesele. Kapı kapı dolaşıp ondan sonra bu şekilde bir tebliğ metodunu daha sonra bütün Müslüman ümmeti için hem tarihe not düşerken bunlarda da bu çalışma var diyecekler. ikincisi. bu şekilde olan bütün çalışmalarda elbette bir şeyler olur. Ama servis bakımından tenkide açık bir tarafı var. Dolayısıyla e, bu metot e, ne kadar doğru e, pek emin değilim. E, i̇çinde çok farklı insanlar oluyor. Çoğu da e, konu tebliğ e, şartlarını ve tebliğ metodunu tebliğle ilgili e, olması gereken e, seviyeden çok daha aşağıda olan insanlar tarafından yapıldığını gördüm. Çünkü değerleme toplama gelişik güzel, içinde bir tane akıllı o bu, bu, bu gibi hareketler içerisinde efendim çok böyle sapık insanlardan mevcut. Yani bunların içerisinde katılıyor, gelişik güzel ve oradan verilen bir hava ile her şeyi bildiğini düşünüyorlar. Elbette çok basitte basit olan konuları anlatması gerekirken çok derin konuya kısa zaman içinde inip. Sonuçları yerde bırakıp gidip ve çok yani ayaküstü konu olmayan konularda konu ediyorlar. Yani bu açıdan ne kadar yararlı ne kadar zararlı konusunda ayrıca bir problem. Belki şöyle ol, eğer olacaksa bence şöyle olmasa, ellerine çok bilinçli program verilecek, o programın dışına çıkılmayacak ama bunların elinde böyle bir projeksiyon yok. İkincisi bu tedbir cemaatin arka planında e, kim var kim yok tam bilmiyorum. Eğer ki e, ana işit misali ileride daha sonra İslam ümmetinin aleyhine kullanmak üzere bir yapılanma söz konusuysa ilk başlangıcı iyi başlar ama sonra Amerikalılar, evet, İngilizler, İsrail arkasında olup olmadığından da emin diyelim çünkü bu şekilde şeyler içinde çok ajanlar var. Yani gezgin arada dolaşan bu gruplar içerisinde çok ajanlar var ve bir tanesi iyi ki yani Türkiye'den olan birisini rastladım. O, bu işin sadece, sadece Türklülerden görevli insanlar olduğu gibi dış ülkelerden de başka ülkelerden de bu işin içine girenler oluyor ve sorumlu mesele yani. Tebliğ Cemaat'ı Urduca evet Tebliğ Cemaat'ı Tebliğ Cemaat'ı evet Cemaat Tebliğ diye evet, Hintçesi de var çeşitli dillerde evet evet çok internasyon bir hale geldi ama evet yani ben de sadece genel için değil de tenkit bakışı olarak birkaç örnek verdim. Ee, onlar içerisinde ben baktım bir tanesi çok aşırıydı ee, şimdi Malatya'da gördüm Malatya'da doğru şey. misyonerlik evet misyonerlikle anı gülebilecek tarzda var. sunum varsa yeni, yeni değil yani 1927'den evet. beri bu oluşum var yani çok eski ama yani bu oluşum ileride Amerika'nın, İsrail'in ve diğer yani süper güç olma iddiasında olanlar için çok iyi bir e, ajan devşirme, ajan e, gönderme ile e, ilgili bu misyonerler içerisinde de misyonerler olabilir bunlar, misyon, misyonerlik yok derken bunlar misyonerlik var diye ortaya çıkmış oluyorlar e, biz niye yok diyoruz biz diyoruz ki yani sen İslamiyet'i yaşarsan en iyi örnek, en iyi öyledir. Ama senin böyle kapı kapı dolaşman ve e, oradaki kısa dönem için anlattığın şeyler dinlenir. Daha sonra o senin aleyhine kullanılacak deliller olarak kullanılır. Ve bunlar e, elbette e, zaten bunların istediği de budur. Bunlara fırsat mı veriyoruz yoksa yararlı mı olmuyor, olunmuyor mu? Ama bunun yerine mesela e, devlet bazında e, imkan imkanı olanlar olarak fakir ülkelere yardım gönderilerek Türkiye'nin yaptığı gibi ondan sonra onların kendi içinden kopup gelen bir Müslüman olma e, servisi böyle bir tarz Hristiyanların bir kısım e, efendim karşı olan Hristiyanlar tarzda onlar da böyle yapıyor. Bence bu daha temiz. Ama misyonerlik Misyonerlik Avrupa'da e, da kötü görünen bir davranıştır. Ama e, bunlar ilçesinde çoğu zaman devletlerin ulaşamadığı yerlere misyonerler ulaşır. Onların alpleri durumundadır. Dolayısıyla her gitmek istediği yerlerde misyonerlerin cennetleri Eğer bu manada Türk devleti, Müslüman Devletleri de bu buranın içini girer de bir hedef için bir yere bir işte gidemediği yerlere böyle ulaşıyorsa tabii burada da onların bileceği iştir. Onların bu alanı bu alanın çok iyi kullanan insanlar var. Dünyada öyle basit sadece bir dini hizmet olarak bakmanın ötesinde şeyler oluyor. İşte yani benim skeptiş bakışım burada gerçekten birkaç tanesini gördüm. Yani hareketlerinden, tavırlarından muhakkak farklı niyette orada olanlar da var. Saf, normal, temiz insanlardan ama hepsine belli bir bilgi veriliyor. Şöyle şöyle anlatacaksınız falan. Onu anlatırken de ondan sonra çok aşırı yüklenmeler, hırs, ondan sonra kısa zamanda Müslüman olmasını isteyecek tarzda yüklenmeler oluyor. Aslında bu yasaktır. Yani birilerinin ille de Müslüman olması şekline getirip e, anlatma tarzı e, bunlar e, şeydir. Yani kişinin psikolojikini etkilemek üzere yapılan bir e, tebliğ tarzıdır. Daha sonra devletler de arası insan haklarına aykırılık teşkil ediyor. Mesela bir örnek vereyim şimdi. E, kadını dövmek yasaktır ama kadını her gün baskı altına mobbing uygulanıp islam olması şeklinde veyahut da onun istediğini yaptırma şeklindeki bir davranış da kadına, kadın haklarıyla ilgili haksız şeydir, suçtur. Ve bunu Avrupa'da yasakladığına ve e, birinci klas dediğim ülkelerde bu e, boşanmaya da sebeptir. Türkiye daha sonra kalite ve klas olarak e, muhatap aldığı e, ülkeler genellikle üçüncü, dördüncü, beşinci ülkelerdir. Hak hukuk bakımında seviyesi çok daha geride olan ülkelere ulaşmak için bir metot geliştirilmişti. Metodun kendisi servis bakımında e, Avrupa ülkelerine e, hukuksal altyapısı e, yönünden sorumlu bir yaklaşım tarzı. Aleykümselam, sağ olun Allah razı olsun. Evet. Mesela nasıl olabilir? Ee, bunun bir, başka bir örneği, şöyle yapmak lazım. Kavukların ee, e, önüne masa kuracaksın. Kaş, kişinin e, karşısına çıkmayacaksın. Masaya oturacaksın. Hani telefon satıcılar var ya. Onun gibi e, broşürlerin varsa broşürlerini koyacaksın. Kitaplarını koyacaksın. O kişi gelecek sana diyecek ki ne yapıyorsun ya? ya? Bana anlat diyecek. E, o zaman ne? anlatırsan zemin hukuksal zemin olarak doğru Hı. bir... Ses gidiyor. Kesiliyor Arkadaşlar sadece bende mi oluyor? Bende mi oluyor acaba? Soruyorum başka düşünce şahıs arkadaşlar. Ara sıra sesiniz gidiyor, çok parça parça duyabildim sizi. Bilmiyorum sadece bende mi oluyor arkadaşlar? Sizde ses ara sıra gidiyor mu? Evet. Sizde değil galiba paltakla alakalı bir durum var burada var. Esma söylesin. O Nur Esma. Neyse. Ama ben, ben sizi e, kesik de olsa gayet iyi anladım. Evet Musa ses kesiliyor bende ara sıra. Demek bende de olabilir. Ama ben yine de anladım yani. E, sağ olun. Teşekkürler.